Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Öyle değil böyle. Nasıl? Öyle değil böyle. Hmm, kitabın adı. Evet, bu kitabın adı Öyle Değil Böyle. Yazan Aslı Tohumcu, resimleyen Pelin Turgut. Can Çocuk tarafından yayınlandı bu kitap. Ee, kitabın kapağında e, bilmiş bir ejderha var bir Avrupa ejderhası sanırım bu. Hani kanatlarını görmüyorum ama öyleymiş gibi bir izlenim veriyor evet. bana. Emin değilim. Ee, ve bir çocuk ona bakan. Ee, ejderha böyle bir elinin parmağını kaldırmış. Bir şey daha doğrusu Bir şey. şeyler anlatıyor falan ama bir bilmiş hava var yani hakikaten. Biraz zürafa ağızlı bir e, ejderha zaten. Ee, neyin öyle değil böyle olduğunu anlamak için kitabı açınca önce böyle Şeytansı bir gölge ilk başta bizi karşılıyor sonra bir bakıyoruz böyle işte kitabın sol tarafında bir kitaplık var zengin bir kitaplık rengarenk kitap sırtları görüyoruz sağ tarafta da bir çalışma masasının altında eli kolu bağlı böyle huysuz bir adam görüyoruz. Ve o şeytansı gölge o masanın arkasında duvara yansımış durumda. O ellerini sanki gölge oyunu yapar gibi. Evet, böyle bir, evet böyle bir izlenim veriyor insana ama tam da değil. Böyle metni okumaya başlayınca da e, biraz daha şaşırtıcı bir hal alıyor işler. Çünkü masalcı çalışma masasının altında yerde anlaşılmaz sesler çıkararak debeleniyordu. Elleri ve ayakları Rapunzel'in sarı gür saçlarıyla sımsıkı bağlanmıştı. Kırmızı başlıklı kızın başlığıyla mühürlenmişti ağzı. Yani bir masal terslik var. <gülüyor> i̇syan, alayına isyan diye masal kahramanları e, kazan kaldırmış durumdalar e, ve masalcı e, tabii hiç bu yani bu kişinin masalcı olduğunu anlıyoruz. Kendisi yani bu durumdan hiç memnun değil. Bakınca anlaşılıyor zaten. Ee, ve hani hemen zaten konuya girmiş oluyoruz böyle. C ee, işte ejderhalar uydurup nedenlerle kuleye hapsedilen prenseslerin başında nöbet tutmaktan bıkmışlardı. Her öğün prensesleri kurtarmaya gelen prenslerle karınlarını doyurmaktan da <gülüyor> kurt büyük anneyle torununu yemek, avcı kurdun karnını deşmek istemiyordu artık. Üvey anneleri Hansel ile Gretel'i ormana ölüme göndermekten kahroluyordu. Pamuk prenses, pamuk prensin öpücüğüyle yaşama dönmektense cam tabudunda çürümeyi yeğleyeceğini düşünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kötü kalpli kraliçe, pamuk prensesi öldürmeye çalışmak yerine onu öz kızı gibi sevmek, onunla güzel zaman geçirmek istiyordu. <gülüyor> İşler işte bildiğimiz gibi evet, değilmiş, evet. yani işte, yanlış anlatılmış. Ya işte Instagram gibiymiş masal dünyası, hiçbir şey göründüğü gibi değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve hani bütün böyle bildik masal kahramanları burada, işte kırmızı başlıklı kız... Ee, işte kurtla mesela dağda bayırda koşmak istiyor aslında. Yani hiç de öyle bir, bir şey yaşamak istemiyor. Ee, işte bir başkası ne bileyim işte cadıyı e, yanan fırına itmek istemiyor filan Aslında böyle şeyleri istemiyorlar yani. <gülüyor> Ama işte masal öyle değil ya. Bu tabii e, bu durumda bütün bu kazan kaldıran e, masal kahramanları da bir şekilde masalcıyı ele geçirip elini ayağını bağlamışlar. E, fakat şimdi e, Hani kurt mesela kırmızı gözleriyle masalcıyı tehdit ediyor falan filan. Hani ortama hakimler işte ne bileyim kül kedisine üvey kardeşleri sarılmışlar birlikte çok mutlular. Ya böyle sahneler var ama ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Yani çünkü birisi yeniden masalları yeniden yazmalı. Ama kim? Kim başı becerecek bu işi? Nasıl başaracak? Ya da o adama yazdırabilecekler Yok, mi masalcıya? Yok bir iş çıkmaz bence artık. E tabi yani bir olmayacağı belli olsa bugüne kadar olurdu yani. Ondan sonra ve hani şey de var mesela e, bak, yüzyıllardır uyuyan güzeli öperek tekrar tekrar uyandıran, pre uyandıran prens dudaklarını büzerek yaklaştı bir elini uyuyan güzelin omzuna attı hayatım sakin ol diyerek yatıştırmaya çalıştı onu uyuyan güzel sen de hayatım deyip durma bana ya diye terslerdi. <gülüyor> E ama öyle ya yani. Bana mı sordun beni öperken diyor. Kötücülü <gülüyor> ablaları ayıp ayıp diye üstüne yürümüşler. <yani. gülüyor> Ve bu sahnedeki görsele Çok bakar eğlenceli. mısın? Çok eğlenceli. Yani prens küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. <gülüyor> Ezik bir prens olmuş falan. E, neyse ondan sonra işte bu hani kahramanların durumu bu. İşte avcıyla Ceyla'nın bakışması var mesela şurada yani. E tabi adam kıyamıyor. Avcının aslında kötü biri olmadığını da biliyoruz aslında. Ceylan'a soralım bunu bir de istersen. Ha doğru öyle bir şey yapmıştım <gülüyor> evet, ama. Yani Pamuk prensesi Pamuk, kurtarmak için. Kıyamıyor ama. Evet. Ee, ondan sonracığıma. İşte masal e, bu şekilde devam ediyor. Yani hikaye bu şekilde devam ediyor ve şeyi çözmeye çalışıyorlar. Ee, nasıl olacak da bu masalları yeniden yazacağız? Nasıl olacak yani? Bütün bunları nasıl doğru düzgün bir hale getireceğiz? Nasıl olması gerektiği gibi olduracağız? İstediğimiz gibi bir masal hayatı yaşayacağız? Bunu çözmeye çalışırlarken... Ve ne yapacaklarını bilemezlerken masazı da böyle habis bir tip böyle. Çok işte çok kötü yani. evet, o. Evet. E, derken kapı çalıyor. Ding dong. Ve e, işte okuldaki ödevi için bu arada baksın hali uçarak gidiyorlar <gülüyor> e, şeyi. E, kapıyı açmaya. Kötü, e, nedir? Üvey annesi konu Ve bir çocuk. Deniz e, adlı bir çocuk. Ya da adını ben şu anda uyduruyorum. Bir dakika adı Deniz galiba. Şu anda uyduruyor olabilirim ama deniz diyesim geldi ona. Deniz oldu. Evet. Ondan sonra o geliyor işte. Ödev çünkü bir ejderha kapıyı açınca tabii bir insan bir ürker yani doğal olarak. O da bir ürküyor. İşte ödev yazmaya gelmiş. Şey röportaj yapacakmış masalcıyla bu yüzden. Ve o anda kötü kalpli kredilçenin aklında o ampul yanı veriyor. Kırlasıcı ampul yanıyor. Ondan sonra şahane diye cıvıldıyor. O zaman hadi gel bakalım falan. Aa sen kız mısın? İşte çünkü ee, şey çocuk adım gezgin diyor. Bak deniz nasıl uydurmuşum ben ya. Aa sen kız mısın plan diye ejderha şaşkınlıyor. Kıyafetlerine bakınca ben tam orada Aa, sen onun kusuna bakma dedi gezgine. Yıllardır masalcıyla yaşamaktan bazı konularda pek cahil. Pembelere bürünmedikçe tanıyamıyor kızları şapşal. <gülüyor> Güzel. Tabi hep böyle giydirmeler var. Yani Aslı Tohumcu sürekli kitap boyunca giydiriyor. Yani bir ona giydiriyor bir buna giydiriyor hatta yani. Ve e, en sonunda e, işte hani bütün bu meselelerde konuşulduktan sonra onun yani gezginin hı hı. E, masalı masalları tekrar yazmasını sağlamak için herkes bir şey öneriyor. İşte e, birisi tacını öneriyor işte Rapunzel şey ama Rapunzel diyorum. Neydi ha, o? o? Kül kedisi, işte, cam ayakkabımı vereyim falan. Herkes bir şeyler öneriyor falan ama o öyle değil tabii. Ya yazarız bunları deyip e, masanın başına geçip işte bir güzel e, konuyu bağlıyor ve e, kitabın sonunda da işte masallar istedikleri gibi bir noktaya vardıktan sonra kitabın sonunda şimdi ne yapıyorlar bölümü var. Mesela Pamuk Prenses ne olmuş? Bu bölüm çok eğlenceli. Evet bu bölüm çok eğlenceli. Kötü kalpli kraliçe ne yapıyor? Kırmızı başlıklı kız bugün ne durumda? Bunları söylemeyeceğim. Herkes kendi okusun. Ee, Baya eğlenceli şimdi bu kısmı. Ee, kitap toplamda herkesin şikayet edip durduğu. Hani bir şekilde bir rahatsızlık duyduğu ama o rahatsızlığın ne olduğunu söyleyemediği, anlamları çoktan değişmiş, kaymış, belki de hiç öyle olmaması gereken masalları alıp şöyle bir tersine çevirmenin yolunu bulup ona buna da bir güzel giydirip <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra e, ortalığı derliği toparlayıp bırakıyor. Herkese özellikle de masal kahramanlarını memnun ederek. Evet, masal kahramanlarını memnun ederek ve e, masal kahramanları üzerinden bize anlatılanları, verilen dersleri çıkartılan mesajları ters yüz ederek hı hı. E, konuyu bağlıyor. Böylece bence büyük bir sorunu çözmüş Masalcıya oluyor. Masalcıya ne oluyor? Onu Masalcı, da söylemek istersen. E, masalci, bana ayrıca söyler. <gülüyor> <Masalcıya> ejderha yesin. <gülüyor> ee, böylece kitap bitiyor dediğim gibi ve her şey tersine dönmüş oluyor. Bu aslında çok güzel bir kapı da açıyor bir yandan. Yani hı. bunu eğer oynamak isterseniz ve hep klasik masallarla uğraşmışsanız bugüne kadar, onları okumuşsanız çocuğunuza ya da çocuğunuz onları okuyorsa neden her şeyi değiştirmiyorsunuz? Böyle başka kitaplar da var tabii. Hı hı. E, masal kahramanları ya da bu hani stereotip tipleri, tipleri e, tersine çeviren, hı hı. içini dışına çıkaran, bambaşka bir yere sürükleyen ama bunu kendi başınıza yapmak da son derece eğlenceli olabilir. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Öyle değil böyle. Yazan Aslı Tohumcu, resimleyen Pelin Turgut. Can Çocuk tarafından yayınlandı bu kitap. Ee, şimdi de bir şarkı arası verelim. Ne dinleyelim? Ne dinleyelim? Ee, ya eğlenceli bir şeyler olsun istiyorum. Çünkü bütün masalları bu kadar tersine çevirmişken eğlenmeye devam evet. etmek lazım. O yüzden Lafayette Afro Rock Band'ten Hay Haçedi okunur herhalde. Bilemediğim adını okuyamadığım bir şarkı dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet bu sefer bir resimli kitaptan söz edeceğiz. Adı 365 Penguen. Jean-Luc Fromental yazmış bu kitabı. Joel Jolie ve resimlemiş Red Kitsten çıktı. Çeviren Ece Erbay Nahum. Şimdi 365 Penguen diye bir başlık görünce ve kapakta bir sürü penguenin içinde ne yapacağını şaşırmış böyle dört insan görünce insan merak ediyor kitabın evet. içinde olanları çünkü ve bunlar belli ki bir aile anne baba çocuklar evet. ve baba saçlarını ellerini kafasına dayamış ne yapacağız diye bağırıyor belli ki Annesi, anne de kollarını iki yana açmış böyle dehşet içindeler bu evi penguenler mi istila ediyor ne oluyor acaba diye sayfayı çevirince çok gayet sakin bir Sahneyle başlıyor kitap. hiç kapakta göründüğü Hı -hı. gibi değil. Yılın ilk günü sabah saat 9'da bir kargocu kapıyı çaldı diyor. Tam olarak da resimde bu gösteriliyor zaten. Yılın ilk günü herkes evinde sessiz dinleniyor. Resmin renkleri de ne güzel. Evet. Ee, ve kutuyu açtım. Bir penguen. Kim göndermişti bize bu acayip hediyeyi? Kutunun üzerine gönderenin adını aradık. Hiçbir şey yazmıyordu diye. Herkes şaşkın şaşkın. Ee, penguene bakıyor. Penguen onlardan da şaşkın. Ve evin içinde penguen koştururken e, kız kardeşi işte hikayenin anlatıcısı olan buradaki oğlan çocuğu kız kardeşi diyor ki bakın bir e, mesaj verdi gösteriyor Hı -hı. ben bir numara besleyin beni karnım acıktığında diyor mesaj gönderen hiçbir şey belli değil daha onlar buna bu duruma alışmaya çalışırlarken ertesi sabah kapı tekrar çalıyor ve iki numaralı penguen geliyor. Ben iki numara, bir numara gibi iyi bakın bana da. Diğer bir mesaj. Var. <gülüyor> Yalnız bu ve, kabusa dönüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Hikaye bu şekilde tahmin edeceğiniz üzere ilerliyor. Bir yıl sürecek mi diyorsun bunu? İki numaralı penguen geliyor ve her seferinde notları okuyup durumu anlamlandırmaya çalışıyorlar ve bu böyle sürüyor, hafta geçiyor, işte er, ay geçiyor ve her gün ısrarla kimliği belirsiz birisi tarafından bir küçük bir notla. Eve penguen geliyor. Her gün bir penguen mutlaka geliyor. Evet. 7, 30, 60 yani böyle gidiyoruz. Onlar yani. da kabul ediyorlar bu penguenle ne yapsınlar yani. <gülüyor> e, penguen geliyor ve alıyorlar. Çok komik görüntüler yavaş yavaş tabii oluşmaya başlıyor işte. Evin içinde dizi dizi. İşte aile kanepeye oturmuş televizyon izliyor. Aralarında birer penguen. Önlerinde bir sürü penguen. <gülüyor> Arkada mutfağa dağıtan mutfağı, penguen. evet. Her, her tarafta işte giderek artıyor işte. Ve arttıkça sayılar. Anlatdan Şubat kısa ay. Evet, eklendikçe işte toplama işlemleri, ara ara hmm. kitabın içinde çeşitli matematik işlemleri görüyoruz. Hesap yapıyorlar hmm. işte. Şöyle oldu, bu kadar oldu. İşte böyle devam ederse vesaire diye. Hayır, nereye ve yerleştirsin ki? Evet, bu duruyorlar. Buca pengueni ne yapacağız? İşte babaları diyor ki, benim iyi bir fikrim var. Üzerine hmm. sokalım. Onları böyle istifliyor işte. 4 kere 15 <gülüyor> 60 eder diyor babası. E, saymayı bilmekte fayda var diye <gülüyor> ekliyor. E, böyle çok güzel piramit biçiminde 15'lik piramitler 15 yapıyor. Tamam 15'li piramitler. Penguenleri duruyor işte. öyle. Güzel, yani çok iyi bir şey. <gülüyor> Ve koyuyor Thomas öyle zil çalıyor. Yani. Ding dong. <gülüyor> Artı bir. Ve bütün o düzen bozuluyor. Baba durumda. Böyle her seferinde bu sayılar arttıkça sayılara uygun bir çözüm işte beslenme hesabı yapmaya başlıyorlar işte her penguen günde iki kilo balık yiyor. İki kilo çarpı yüz penguen. Böyle geldik. İşte balıkçı oradan sesleniyor. İki yüz kilo. İşte balığın kilosu on liraysa, ucuzmuş bu arada. Ekonomik kriz yok burada belli ki. Kilosu on liradan iki bin lira eder günde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye böyle aile delir, delicesine hesaplara girişiyor. Ve banyo işgal ediliyor. Evin her köşesi işgal ediliyor. Ama baba hala teoriler ve çözümler üretmeye devam ediyor ve Kutular yapıyor. 1'den 12'ye. E, düzineler halinde. Şey gibi Yumurt. arşiv çekmeceleri gibi yani. İşte baba diyor ki yumurtaları ha. nasıl cizersin? Onlar da 12'li kutular halinde diyor. <gülüyor> <gülüyor> Düzine hesabıyla böyle arşiv çekmecelerini 1'den 12'ye, 13'den 24'e diye yerler hazırlamış. Hatta 133'ten 144'e kadar olan kısım boş kalıyor. Fazla bile yapıyor ha. baba. Yani rahat rahat sığsınlar diye. Oraya istifliyorlar onları. Ama her gün penguen gelmeye devam edince Aman. 144. bölümde dolmakta gecikmiyor. 145. penguen geldiğinde onun ayakları da farklı. Mavi. Aa. Hepsinin arasında bir sonraki sayfalarda aralarda hep o 145. pengueni bulma oyunu oynadık biz mesela çocuklarla. İşte evin içi yetmediği gibi bahçe, işte istifler istifler dağılıyor. İşte yılbaşı akşamına kadar 31 Aralığa kadar bu böyle devam ediyor. 31 Aralık günü bir gece manzarası görüyoruz. Evin içinde böyle çılgın bir parti var belki. Hmm. Penguenler bütün e, tav tabandan tavana evi doldurmuşlar. Yukarıda böyle hıplıyorlar, zıplıyorlar. Bizim aile de dona dona, titriye titriye dışarıda kutluyorlar. <gülüyor> Başını, ama kutluyorlar yani. Hani. Ve o sırada kapı çalıyor tekrar. Ve biri geliyor. Hikayenin bundan sonrasını söylemeyeceğim. Bundan sonra çok tatlı bir... E, Açıklama geliyor. Aha. Bu penguenlerin buraya nasıl geldiğini, Aha. kimin gönderdiğini. Nihayet niye, bu sırrı öğreniyoruz. Evet niye gönderdiğini e, yavaş yavaş öğreniyoruz. İşte zili e, çalan kişi anlatıyor bize. Ve neyse penguenler gidiyor. Aile kurtulduğunu sanıyor ama hmm. kurtuluyor mu acaba? Hmm. Bir sürpriz son daha var. Çok eğlenceli bir kitap bu. Her seferinde ve her kapı çaldığında biz ah oh! diye böyle <gülüyor> şimdi yine mi geldi? Şimdi ne yapacaklar diye diye okuduk. Penguen istiklame kısmına çok güldüm. Ben. Evet, yani küçük hesaplar, düzenlemeler duruma. Ailenin dirayeti Uyunca. de ayrı bir konu evet. yani. <gülüyor> Neyse, bu şekilde tatlıya bağlanıyor diyelim. Tabii nasıl, hangi açıdan baktığına bağlı. Aile açısından çok da tatlıya bağlanmayabilir. Kitabın resimlerinden söz edecek olursak çok tatlı bir e, renk skalası Hı -hı. benimselmiş bu kitapta. Penguenler zaten siyah, siyah beyaz, beyaz ve evet. onun dışında mavi ve turuncu e, ağırlıklı olarak kullanılmış. Bana böyle 50'lerin 60'ların hmm. e, eski dergilerindeki hmm. karikatürlerin evet, evet. üslubunu hatırlattı bu renkler. Yani çok az renkli evet. basılırdı ya basılmış. Çok eğlenceli, çok hareketli grafik tasarım olarak da hmm. e, hiç kendini tekrarlamayan ve her seferinde e, o penguenlerin geliş temposuna uygun bir biçimde kendini yenileyen bir grafik tasarımı var kitabın. Okuması da bakması da ayrı keyifliydi. İsmini tekrarlayalım istersen. Hmm. 365 Penguen, Canluc Framental, Joel Jolivet tarafından hı hı. yazılıp resimlenmiş Reda's kitten çıktı bu resimli kitap dilimize aktaran da Ece Erbay Nahum e, çok eğlenceli bir kitapmış e, bu hafta böyle bitiriyoruz evet gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın bir dolap kitap her yaş için çocuk kitabı